salawat tabe ki her muhariban khatib min majlisif deuz dial qidan yaqabuni ashikan ahmedin rahim azim kerim Hacı esad Erbil'e Kuddisa Serraul Aziz Efendimiz verdiği mektübe cevap 36. mektup. Kutlu Canımızın 36. altıncı mektubu. Teberdüken yeni gözümüz geldi. Gonyalılar hatımıza hutur etti. Kutlu Canımızın bu mektubunu okuyup onlara teberdüken göndermeyi münasip gördük. Allah bizden, kendilerden, bütün ihbarımızdan razı olsun. Sözlerimizi Allah tezhirle halk etsin. Hak Celle ve Ala halkatları kelam-ı kadim ve Kur'an-ı vacib ve huve mâkum eyneme küntüm Yani her nirde olursanız olun Allah sizinledir. Tehval-u hususu yanıza vâkıftır, hazırdır, nazırdır demektir. Hazırdır, nazırdır demektir. Tad misal soluk buluşamayacağımız için, Hüday-i Baba, Hüday Baba İstanbul'da vridanından biri yakında gelmiş. Yeni derviş olmuş. Lakin hepsinden daha sevimli. Efendimizin yanında da belli oluyor sevimli ihvan. Belki haberimiz oluyor. Tahir Efendi, Tahir Efendi şuraya oturun. Mehmet Efendi, Mehmet Efendi şuraya oturun. Musa Efendi, şöyle oturun. Bu günah Kabe bu defa bahçelere oturuyor. Şöyle şey yanıma oturun şöyle. İşte iyice haset kaldı sendiniz öyle beni sevinlere ihvan birbirini çekemez kim sevinirse haset etmek adet yani haset bütün ahlakı zemime girer işte Hasat gitmez demiş efendimiz damadı aileleri ümer bir arkadaşımız oğlum demiş bu içten bütün ahlakı zemime çıkar Veli de olur, daha hasetlik ayağına dayar, çıkmayı istemez. Yani fakir çıkmayı istemez, en son çıkan hasetli olur. Hiyyekullel haset, be innil hasede te'ekullül hasenat, keme te'ekullün nârul hata. Siz hasetten kaçınız, hasetlik hasenatı yiyir, tükelir, ataşın odunu yediği gibi yiyir, tükelir o ihvanı çekememişler Hüdayi babanın ihvanını öteki çekememiş çok sevimli Hingre gelmiş buraya Hingre demiş olmuş kimisi onların onun büyük adam olduğuna kanaat getirmenin için bütün müride emretmiş birer gömü için tavuk, kuş bulan, bulmuşlar, getirmişler emir tutulur hiç kimsenin bilmediği bir yerde onu kovarızlar. Hiç kimse görmesin. Herkes gitmiş binanın ardında haraba yerde gizli de sağına soluna bakmış bazı kesmişler getirmişler. Ama o genç yeni intisab o yavru kesememiş sağ elinde getirmiş. Niye emdimi tutmadın demiş. Bütün kardeşlerin getiriyor demiş sen nereyi demiş kesmeden getirdin nasıl ettin öteme gizli yer buldum kestim gizli yer buldum kestim sen niye kesmedin demiş gizli yeri bulamadım efendim demiş gizli yeri yok ve ya makul eyleme kutum sıra Allah lazım ben niye varsam Allah benimle beraber hazır nazırdır bütün mühidanın tozahı kurmuş yani biz insan değilmişiz ''Bu kadar duymuşsun Allah, ehli orfan olamamızsın.'' demiş. Onun için yollayın, buradaki ayet-i ceril gaye, ne de değilsen Allah'ımız burada, öyle olunca cebi günahdan sakınmamız, korkmamız, çapımıza boyun bütmemiz lazım. İki gündür hamamla, bugün üçüncü gün oldu. Biraz daha dokundu. Ağzımı tez tez koruyor. Bu herhalde bir su içeyim de Allah razı olsun. Yine sözümüze devam ederiz. Bunlar da kardeşimize orada bir neşe olur. Kale Hasan ağabeyimiz aramızda gibi gelir. suyun mümkürtüleri, konuşmalar aralarını bu da bir şey verir. Tamam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. içinirken su anaî emir gibi böyle sorulacak odağımla tam duyursun diyecek bir memi işte. emer gibi iç yudun Bismillah, Bismillah elhamdülillah böyle içilecek suda demek ki ayeti celil'e göre o kardeşimiz yeni gelen kardeşimiz eskiden bizim gibi eskidici eskimişlerden daha hayırlı ve sevimli olmuş. ama için genceneğe bakılmaz, hürmet etmez insan birbirine. Aleyhissalatu Selam Efendimiz, tasvirini lisana hasreden, yalnız ile Allah bizimle deyip de kalbine indiremeyen cesur cahiller, yahut eskâr-ı altında tüşhide tutan gafiller daha doğrusu Necid-i Tanir'e teşnih olan bir pili mülkeri icrada Zeyd ve Amr'in müşahedesinden sıkılım hazer edenler buraları yeniden Türkçe'yi Türkçeleştirmeye çalışmayacağım hep hep sohbetimizi ehli ilfan dinleyeceği için yani Zeyd ile Amr'in eski lisan bu talebe devrinin. Yani Mehmet ile Ahmet'in görmesinden günahı yapmadan sıkışıyor, gizli bir yer arayıyor da diyor, bir pehli mülkeri işleyeceği zaman anlayı kimse görmesin. böyle kimseler görmesin. Pehli mülkeri icra da Zeyd ve Amd'ın müşahadesinden görmesinden sıkılıp hazarı bulmur. <gülüyor> lakin cenab-ı hakkın hazır ve hazır bulunduğunu Allah açıktan gördüğünü bu hazırat iltifat etmeyenler bu hazırat iltifat etmeyenler ruzi cezada mahkemeyi fırada o âleni o aleni olan istin ta kırada ne yolda cevap verecekleri cidden cahit teammüldür. Cidden düşünülecek şey bu. budur Allah'ın huzurunda böyle zeydin amzin müşahedesinden korkup günah yapamayıp da Allah'tan korkmayıp da isyan edenler acaba huzur-i ilahiyede ne cevap verecekler? Meşhur bir şey var size ona hazır vereyim kardeşlerim ve o da dinleyen sevgili dostlarım Harun-i hepimizin hepinizin bildiği şey Harun-i Padişah bir gün bir gün Zübeyde hanım annemizle konuşurken ailesiyle bir cennetlik miyim cennetlik değil miyim Padişah diyor ki eğer ben cennetlik değilsen, sen benimden üç talakla boşundır. Üç talakla boşun. Zübeyde Hanım Bağdat'tan Bağdat'tan ta Mekke'ye su su getiren su getiren Zübeyde su getiren 4 günlük yerden 4 günlük yerden ta ki ye su getiren bir kadın elinde bir Kur'an'ı 100 bin liraya yazdıran altından yaprakları Kur'an'ı açık olunca لَنْ تَمَالُلْ بِرْرَهَةَ تُنْفِقُّ مِمَّةَ تُحِبْ Bu ayeti çıkınca manasında biliyor en Allah yolunda birinciye kadar bir zil ihsane, cennete ale nail olamazsınız deyince şöyle fukara giderken Kuran-ı Kerim'i eline tutturuyormuş sen olsun Kuran-ı Kerim diye böyle bir kadın boşanılır mı? hiç çare bulamamışlar efendim zevciye hadistez başka bir kocaya gitsin orada bir gün iki on dursun koşarıktan sonra üç ay on gün daha çocukluğun ne olmazsa iddet beklesinler altı ay yirmi gün sonra ayda size gelir ben yılın yattığı aileyi naziriyen kabul edeyim eşeriyatı emri böyle onun bir yolunu bu sabah bunun rica ederim ya ulamazsınız Hatta başka kimse yok da şafi'nin altıları İmam-ı Şafii'yi çıkaralım bakalım. Genç, delikanlı Muhammed Aleyhisselam'ın silsilesinden zamanın kutbul aktarı. Şafii'ye hazırladık. Böyle gelmişler. Meclise gelince ulema bir çocuk gelen olacak diye yapmamış padişaha. Demiş biz sana mı muhtecil? Sen bize mi muhteşesin? Elbette Filmde ben size muhtecim, padişahlıkta siz bana muhtecsiniz. Öyleyse senin muhteç zamanın geldi. Senin muhteş geldi. Sen tahttan aşağı in de ben oraya çıkayım sen karşıma otur padişah demiş. Karşısına oturtturmuş padişaha. Yemin veriyorum sana, Allah'ın adına yemin veriyorum, ey Padişah. Hiçbir günaha rast geldiğinde de, Allah'ın hafından, Allah'ın korkusundan, hiç kimse görmediği yerde kalbinden bir hafullah yekindi ve o günaha terk ettiğin var mı yok mu bana, kısaca haber ver. Başın bir kadınla hoş olmuştu. O kadar Zübeyde hanım gibi hanımlarım olduğu halde koca padişahımla, padişahlığımla bir elin namusuna sürüp kendim yaptım. Lakin orada uçkulumu çizerken içerimden bir hayfullah yekindi. Dedim oradan ayrıldım. Zübeyde boş değersen de ele cennesin. Ve aman, mâta mâqa mı Rabbi? Ve ne hem nefsâ anil ağa? Ee, nıl Allahın Ruzunda şuşla durmadan bir kara kafila bir kimsenin ah terk ederse ona cahir cennettir. Cennettir onun için. Subeyda hanım. Bütün ulema ayağa kalkmışlar. Bu delilim ile cevap veriyor. Delilim bu ayeti celille demiş. E anından gözlerinden ötmüşler. Allah şefaatine nail etsin. Yani biz şurayı okuyorduk da ve ve mahkümeyne meküntüm siz neredeyseniz ben oradan buyuruyor Allah. Malikil mülk ve melekut hazmatları. Akşam sizin evde konuştuğumuz Ömer Efendi. Yani ayet Lakna dostlarımızın içine gelince iyi dinleyenler başka laştınız. Şimdi o iyiye gidecek ve orada arkadaşlarımız dinleyecek. Aşam yarım o kulu dinledik geçtik. O melekut hazretler, onlar nasıl taadan itadan, ta giderek ve ita giderek, yani. Allah terazdıkları, taadan itadan ya attı, e kulum. Senin hayat yeminatın. Ölümün ve hayatın, itbal ve itibarın, yüz at ve buğut atın, zenginliğin, genişliğin ve darlığın, sıhhat ve afiyetin, sıhhatın ve afiyetin el hasılı heyeyim, heyeyim, heyeyim, heyeyim, benim yedek übretimde olduğu halde mehnetmiş olduğum bir feyli kedi ne cesaret ile yaptın, nasıl, nasıl cesaret ettin de yaptın. Düşmanın saadeti olan, iman düşmanı olan, İber'in cennetten mahkum, net düşmanı olan, düşmanı saadeti olan, şeytanın la'ine, hitaata, ne fethanetle mübadiret ne fethanetle hangi zekan ona kayılırdı, hangi aklına kayılırdı, şeytana öldüğünde böyle günahı etikâb mübade edin. Ya Abdi ey kulum Allah'ımız yine buyuruyor. Ey benim kulum görür görürsün. Ne yaz zannettin sen? Arkadaşlar bu Allah çok dokanır. Kayser ile Hacı Hüseyin Efendi hocam kürsünün üzerinde sırf bundan vaaz verdi bir gün Efendimiz'in mektubuna açtı. Hayran olduk böyle. Bilmez mi zannettin beni? Ya yendiğim gibi bir abdi acize karşı Kendim gibi bir abid, bir acize karşı, bir kula, aciz bir kula karşı Lazım gördüğün haya ve hürmeti Bana karşı lüzumsuz bir itikad eyledim. Yani bir efendinin yanında saray içemedin. Daha benim yanında, kutlu cihanın yanında içemedin. Nasıl benim huzurumda içiyon diyor. Bazı kardeşlerimiz var, böyle laukalı. Hemi tarikatta, hem de içebilir. Yalnızlıklar olsun, hem onlara Bizim, bizim ülkemizde Mevla'ya hamd olsun, tek sığara için olmaz. İçerse alınmaz. Ne iyi biz atla beraber tarikat olsun? Tarikat koymuyor. Kırm-ı tahildir böyle necasetle münevves olmuş kimseyi içine almaz. Bir gün Şahin Akşibendi o kise sirrahullu aziz Efendimiz Allah şefaatine nail etti ya Rabbi. Sohbete oturmuşlar. Lezzet gelmiyor demiş. Lezzet gelmiyor. Lezzetin bir kesik yeri var. Bir kanel kesik nereden gelmiyor? Demiş efendim iç, içimizde bir Mümkün var mutlaka demiş. Aramışlar, hayır efendim, aynı kardeşlerimiz. Ayakkabılığa, asalığa bakın. Efendim demiş, bir mümkün asası gelmiş. Yani asanın içerisinde herkes gelmiş. Bir mümkün asayı dışarı atmışlarmış, füyüzzat boşalmış. Bir gün yine aynı olmuş, bir ayakkabı bulmuşlar, bir boguç varın diyor. Onları böyle dilimle söyleyip geçmiyorum. Deşaat, aynı Hayat kitabından okumuştum. O, o bucağı atınca fiyozat boşalıyor. Bir gün Şahin Akşı ben efendimiz yine zikredecekler. Lezzet yok. İkvanın içinden bir mümkün kokusu geliyormuş. İçinizden bir mümkün kokusu geliyor. Demiş ki hepsi vallahi biz inkar edenlerden değerliklidir. ''He dersen ben mümkün kokuzu duyuyorum, niye duyuyor ya?'' demiş. Yani ''Sende inkar kokuzu var.'' Efendim çamaşır yıkadıp miltonum yoktu da. Komşu bir tarikatı inkar eden adamın miltonunu giymiştim gömleğine. Ondan mola çırkal soyun üstünden ah canım demiş. Çırkalmış dışarıya soyunmuş gelmişmiş. Allah! Allah! Allah evve ma'akum eynem Siz niye değilseniz ben oradayım Allah Halifin sül Celal el ihsan ente abudallah keenneke terahu fe innem tekun terahu e innehu yani namazda olsun zikirde olsun, sohbette olsun, efendim ikhvanla tejemmude olsun, nüjde olursa olsun, Hacı Es'ad Efendimiz Allah görür gibi. Peygamberimiz de bu hadisinde Allah'a görür gibi namaz kılın. kendi Allah'ı görüyor gibi. Siz Allah'ı göremiyorsunuz ama göremezseniz Allah sizi görüyor gibi yapın da bakın işin gözüne. Bazı sohbet oluyor biliyorsunuz. Bütün arkadaşlar deyip düşüyor şuraya. Ne oluyor? Yani bağırma çığırma da yok. Allah hazır, nazır olduğu tecelli etti mi? Allah... Allah, Allah, Allah derken kaybolup gidiyor, yıkan Allah diyor düşün. Hımm, hımm, hımm, takşı tarihinin hali bu, bağırmaya, çığırmaya, üzüm yok. Hmm, hmm. Saat böyle ingilti yapıldığı zamanlar, bilirdim beş derece işiyle çoğulmazsa lezzet yok diyorlar. Beş kişi inanın biri dedeydi, nede derler, yani genç adam da ismini dede bulmuşlar o hatırımda. Bir de i̇şte sonra Abdullah edil alır, kurduğul Abdullah. Bakın bazı, bir kişi daha var zat. Allah rızası için dışarıda haber vermen. Allah derken Allah'ımız görünür gibi, yani Allah bizi görüyor gibi diyelim bunlar da şimdi ne derken hepimiz oralara yıkılma hali oldu. Evet. Böyle kardeşim, kim bilirsin bu? Yürsetmeyen idealizm yok. Duyurmayan idealizm yok. Hayrı zikir el-hafir, hayrı rızık ma-yekfi. Peygamberimiz zikrin hayırlısı, gizli zikir, gizli birbirini koyacak kadar. Ülseldik size yendirin. Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! <gülüyor> Dedim mi? Ne olur Şey oluyormuş şey şey yani içeriye gelen teyizi dışarıya atma, dökme, yani herhangi bir kahveyi, çayı, çorbayı, e, düşün, ne kadar biçim şeyler var, onu fazla vurdu mu, dışarıya taştın mı bir lüzgün yok, geniş, tutmak lazım, geniştirmek çok büyük bir etmek lazım. Şarkımızın feyzi girebilsin. Geçen bir hafif polis gelmişti bize. İhvanımızdan. Sohbetle başladı. Konuşmaya başladım. Elleri titremeye başladı. Azıcık daha konuştum. Düşleri titremeye başladı. Azıcık daha kafayı semaya dikti böyle arşı ağzıma bak abime. Hmm. Hmm. Şimdi Allah'ım kaybetti, gözü de döndü, ölüyor gibi. Kardeşim muhasusun dedim, elini yüzünü yiyin, selamat getirdim, hayırdırım dedim, ben öteki de gittim, geldim ki daha beter olmuş. Yusuf Efendi, Yusuf'un lütfen, ayıkın. Ne diye sen kitaplarda görmüyor musunuz efendim, ben ediyorum. Böyle hayip hali gelmiş, Şahin Akşibendi kayıp hali geldi mi? Raşi'hından Resulullah'a, Resulullah'tan da Allah'a doğru kayıp hale geçecek, Mevla'ya kavuşuyor o zaman. Ben Mevla'ya kavuşayım, niye ben böyle menettim ettim dedi. Ama sen bir polis ağamsın. Cuma günü ziyaret Yahya'da adet tur her adam, her sınıftan adam gelir, hocamızı yarat edeyim diye. Onlar seni bu halde görürse, Efendimiz sahilde olur mu bu halde yani? Salavat nuhu ayetlerlar şimdi. Adam bu kadar işin iş tarafına geçmiş. Yani hafif hafi polis bizi arıyor. Hem bizim işimizden Allah'a zikrederken, hiç onun gibi bir kardeş görmedim ben daha. Böyle yapıyordu. Onun için hiç bir özleştirelim işi. Sıfır ilaha ile, sıfır dağırma ile, sıfır çığırma ile. Nasıl bu? <gülüyor> Gözlerimizi yumdu bu saatlerince meyvenin içinde uğuralım. Arkadaşlarımız sonunda şey koydular diye bırakamıyoruz sözüne şöyle bitirelim biz millet. Bana karşı lağım ve lüzumsuz niyetlerdiyelerin. Mehmet'e Ahmet'in yanında günah edemedin de onlara yettiğim hormat kadar daha hormat etmedin diyor Allah yarın husur-u ilahiyede buyuracağı hengamı da acaba ne gibi bir cevap, cevap tedarik olunacaktır? Hangi cevabına cevap? Ya Rabbi insanlardan hayal ederdim ya senden hayal etmiyor mi diyeceksin? Hangi bir felosofun akıl zekasından, hangi bir akuvatın kesreti malumatından istifade edilecektir? Hangi akuvattan akıl alacaksın? Hangi telassuf sana? Diyecek ki şöyle hareket et kurtulursun Allah'ın ozuna. Geçmiştir heyhata heyhat. Onlar geçmiştir. yalın sen dinleyeceksin Allah'ın huzuruna. Cevabı sen vereceksin. Dedemden bulduğun bir şey diyeceğim. Allah şefaatine nâilet yarabbim. Allah'ın huzurunda ''Ya Musa kitabı, kitabını kavmuna tebliğ ettin mi? Ya İsa, İncil'i kavmuna tebliğ ettim mi?'' ''Yettin mi olay, edemedin diye, düşüncelerinden, kıllarının dibinden, ter yerinden kan geleceğine, Peygamberlerin kıllarının yerinden kan geleceğine haber veriyor. Hazreti Ömer bir gün bunu düşünüyor. Halide Zülcelal'e şöyle bir iltica ediyor, yatmış, düşmüş, bayılmış, günlerce hasta onun iadesine gidiyor, geçmiş olsun ya Ömer. Oraya varınca, arkadaşlar toplanınca, keşke ben nesyen mensiye olaydım, ben onu vurmuş düşük bir çocuk olaydım keşke ben, diyor. Cennetle tepsir olduğu halde böyle diyor, kardeşim. Yerden bir saman çöpü almış. Keşke ben şöyle bir saman çöpü olaydım. Ondan sonra onlara dayanamadı ağlayarak dedi ki diyor. Keşke ben yaradılmamış bir şey olaydım. Yani hiç vücuda gelmeyeydim. Bu cennetle tepsi olman zat böyle diyor. Bizim ne kadar korkmamız lazım geliyor. Ne bu kadar şunu da ilave edelim ki, esna-ı muhaverede konuşma zamanlarında cürmü hatalarını itiraf ile bazıların cürmünü günahına konuşusana anlar. Bu doğru değilmiş. Kıfetler buna diyor ki, açıktan, gençlikteki ettiğin günahı değilsen yanında falan şahit gitmiş oluyorsun. Yarın huzur-u ilahiyede Karşına çıktığı zaman onlara şahit dikinip, ehli nar olacaksın. Allah'la kendi aranda olsun, Allah Settar ismiyle sert verecek inşallah. Affı, günah, şan-ı hak, tevbe kula, müstehak, onla olacak, Allah'ın ihsanı bu. İtirakı ile beraber, imtial kurtarmak için Allah gafurdur canım, dillerdir. Hacı Sanat Efendimiz böyle diyor. Allah hafurdur. Mahfiler, mahfiler sahibi. Söyleyen bir takım lauballer, lauballer. Lauballer. Muhakkak bir sun derken kendilerini aldatmış oluyorlar. Öyle demeyle kendilerini aldatmış oluyorlar. Zira ayeti kerimene buyurmuştur. Menahi ve maaside usul milliyette günahtan musur olanlar yani ısrar edenler ne ediyorsa onu yine devam ettirenler hakkında böyle bir beşaret sadır olmadığı şöyle dursun böyle bir beşaret yoktur bilakis maz cildini Kur'an'ı yeda Allah'ın maz masrı, Kur'anında ولا يغرنك بالله الغر iyi yani, benim ullarım şeytan sizi benim affı mahfiyetim iyi falit mesu. Allah tembih ediyor. Hayır affetmedim. Şeytanın duz zayımış o. Allah affeder diye affetiyor. Doğru. Yani doğru. Lakin şeytanın duz daha büyümüş. Allah affeder diye namaz kın durmuyor. Allah affeder diye uğraş tutturmuyor. Allah affeder diye zengin hacca gitmiyor. Allah affeder diye her maziyet işliyor. Bir defa dönüşü fena lauzanu alazja alahli alizan öyle olmaz diyor üstad. Meleya yaguranne kübillahil garur aldatmada bu da olan şeytan benim muaffun muhasiretır ve sizi aldatmasın dinlarım diyor. Allah kendi tembih ediyor. Bunun için aman kardeşim böyle de aldanmayalım. Uyulmuştur. İmam Gazali İmam Gazali rahmetullahi aleyh. İmam Gazali rahmetullahi bari azratlarının bu makamda secde etmiş olduğu bir hikmetli, deliği bir hakikat-i mücessemeyi sırası gelmişken arz edeyim. Böyle buraları tertişleşmeye lüzum yok bilelim. biliyorsunuz ve bilirler. Şöyle ki hatta ale azratlarının cisma ve sıfatına isimlerine, sıfatlarına hayat, ilm, semi, basar, irade, fudret, pek, bin, rahim, rahman, settar, haftar, rezzah, Allah Celle Celaluhu böyle isimleri. Bin gelce. İtikad etmek her bir mümin için farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Bayez-i Destami Efendim diyorlar, bize ismi Azam'ı göster. İsmi Azam hangisi diyor. Faizid-i Daslami, ali siz bana Allah'ın güçlü ismini gösterin ben de benden size büyüğün ismini göstereyim diyor. Hangi ismi gücük diyor. Hepisi büyüyor. Bu insanı i̇sm Azam niyetiyle okursan, o ismi i Azam'dır diyor. Evet efendim, böyle ismine itikal etmek her bir mümin için farza Lakin birini birinden tefrik hep mümetteki şarttır. Allah'ın isimlerini birini birinden de tefrik edilmeyecek. Mesela Ghaffa ismine mütevekkilen amel ve ibadet mecburiyetini lüzumsuz görenler Allah Ghaffa'dır ibadetimize mi Muhtecallah diye lüzumsuz görenler Rezzak ismine de mütevekkilen Allah'ın Rezzak ismi var rezzak Alemin diyor Maişet-i Dünyevilerini temin hususunda say ameli zahid görmelidirler ona bir şey der, ne ya? Çalışacağız. Harıl harıl çalışılıyor. Sevmediğim kul sabah ile dünyayı düşünerekten kalkan kulum diyor. Ben Reza Gâlem'im. Nereye bir Reza ismine inanmıyor? Resul vereceğine inanmıyor da, inanmıyor da kahıp sabah soruyor da, Gahfar ismine neden inan inanmıyorum diyor da Tutuyor da namaza niye kalkmıyor, göbeğine güneş diye neler yatıyor. Allah'tan korkuyor mu bu insan, inanıyor mu? Evet Allah gözü veriyor, ben biliyorum. Lakin çalışmak, helalından çalışmak. El kâsib-i habibullah, kis ticaret edenler Allah'ın dostu. Allah'ın dostu. Bir vergiden birisi bir sevid ağacında oturur, bir dil dilki dilki yap. Ayaklarını tuzak kırmış, tuzak kırmış, sürünüyor aralarda, acılmış. Bunun üzerine nereden yaralar ya Rabbi demiş, buna benzer çok şey var ya, babamdan neden belli şey var mı? onları istemiyorum. Biraz sonra oraya bir buğa gelmiş yani, ineklerin e efendisi, Aha, şey, herifi, ondan sonra bir ifademiz olsun da daha hoş olur. Ondan sonra bir aslan geldiğinden burayı orada öküzü yırt gelince oraya ya Birkaç almış koymuş gitmiş aslan. Total ilkesi yönetten onu yemiş. Ey kurban olduğum Allah! rızla ayağa günderim. Ezrail'in arayıp bulduğu gibi ölecek adamı rızık da arar bulur diyorsun. Çok doğru. Lakin ben bir karar veriyorum buraya diyor kitap sahibi siz total birke olmaya çalışmam aslan olun da sizin arkanızdan arkanızdan diyor eller geçilsin çok bana aid olursunuz onun için aslan olmaya yedi uluya yedi süfleden Kuran-ı Kerim'de daha hayırlı virenen elini alan elden daha hayırlı odan mergadırlıyor olsun ''Oğlum bu epeyatı ezberle.'' dedi bana. Size okuyun bunu. Kardeşlerimiz da ezberlesin. Dinlerken orada diyorlar. Burada gibi görüyorum ben Konyalıları. Şakır şakır gözüme görünüyorlar gibi. Allah biz seviştirdi. Şahda battı bütün ihbanımızla. Allah burada haşrı cem etti. Kalbimiz birbirine tam yanaşmış şekilde mahşer yerinde ve beraber haşrı cem etmesini cenneti alada, firdevsi ala cennetinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in davatına icabette ve Rabbimiz'i gördüğümüz zaman cennetten cemalına yediğimiz zaman beraber bulunmamızı Allah takdir buyursun Allah nasip buyursun Allah kanaatımız olsun geçen davata icabette Hümet'i ben kardeşimizin davatına vardığımızda nâme taraftan kıyafetleri yediğimiz batak, o kadar daha almamıştı işi. Ayağı dinyeli verince, hem birisi bir memleketten hasret kaldığımız nurla müftüleri, rıza çöllüleri vs. birçok ihvanla bandırmalı Ali Efendi'ne kucaklaşınca, <gülüyor> <gülüyor> Ayılar başladık ya yani Allah bir ziyafet yapmış bize. Benim ya Rabbi bura hara bir manzara işte şimdi. Bizi cemre tabu ele cemre alsan o zaman bizi bizimiz güle abi. Arkadaşım Allah öylesin inşallah bizi evden herkese şuydu. Cemre bir hoca sırtında evdeyiz. Soha soha telaş mı kafa kafun Şöyle misafir oğlunu demiş kısaltıyorum, o eve misafir oğlununca muazzam, efendimiz gibi bizzat oturmuş içeride. Esselamu aleyküm müstaz demiş, sırtında yağda öyle davet yeşeriyor, güçcük düşmüş çok. Güçcük düşmemek için bir el fiyatla demiş olsun, bunu ikna edeyim. Ve gördüğüm çok zayıf oldu, nasıp ağrıyı ağrıyor. Yeniyü gezdi ramen kısmet Semerkand buharayı. O Semerkand buharaymış da yeniyü işte. gezdi ramen kısmet Semerkand buharayı. Şat bakas اول başla size gezmek layık değil. Semerkand buharayı size nasıl bulan kısmet? Durul araayı araayı demiş. Sizler kısmen araya araya bulur. Onun için bizim seyranımız da der ki, gönderiyorsan gönderiyorsan. Hadi. Hadi yasak olsun. Var mı yasak? Poyrazı <gülüyor> var. Pipisinin. Hikmeti var. Hepisinin. Tanrı, Zülk, Kısmet kapısının. Kimi göster, kimin açar. Anadan doğunca çulun var mıydı paren pulun? Anadan doğunca çulun var mıydı paren pulun var mıydı? Anadan doğunca çulun var mıydı paren pulun? Tanrı yarattığı pulun veririz doldumaz naçar. Hızkını veririz naçar koymaz. Rızkı daralan, daralan bir daha okuyacağım. Açılır, baktınız bir gün, sıkıştırca sıkışmaz ya. Sebepler halk eder, Mevla kerem babın kapatmaz ya. Hı. Sana yalvardığım Allah değil, bir uçum, haşa. Haşa, rızkı için e, yalvarmam, çünkü ruhumu halk etmeden iki seneyden rızkımı halk ettim. Kudem, rezzakı, alemdir, rızkıdır, yaratmaz ya. Ben sana ya, vallahi ölüm diyorum ya Rabbi. Rıddanı bulayım diyorum ya Rabbi. Kabirde sualım asan olsun diyorum ya Rabbi. Dihterimi sağdan gör ya Rabbi. ''Nizam da günahımı hayır getirme, sevabımı hayır getir.'' diyeyim, Ya Rabbi. ''Ferikum fil cennet ve ferikum fil sehir.'' ''Cennet turgasından etme, şeytan turgasından etme.'' diyorum, Ya Rabbi. ''Ben yalvardığım bunlar, Ya Rabbi. Ben yoksa hızlı şey yalvarmam sana, Ya Rabbi.'' diyor. Ne gidiyorsun da inanıyorsunuz da, inanmıyorsunuz, çalışıyorsunuz da?'' diyor benim affına inan, e, ahd gider, gider diyor, inanıyorsunuz da diyorum, aynanmıyorum, o da sıfatıma da imam-ı böyle diyor. Fezzal isminde mütevekkilen maişeti dünyevilerin tenmin hususuna sahibi ameli zahid, gönlümelidir birine itibar diye te diğerine iktibad etmez mantıkan hikmeten şayan itibar olmaz Şeran, aklan akideyi sahaya iktiran ele eyleye, elemez hemen Cenab-ı Allah bin Cümlemize bir bize gir akıl tamini sen biliyorsun muhakkakın vücut olan seferi ahiretlerini ahiret seferlerini unutmak isteyen Leden. ve bir saat bakasın olan hayatı dünyayı mahbub ve mahşup ihtihaz eyleyen maaşil tıtağından mahdud buyursun amin ve selamın ala'l-murselin ve selametun ala'l-mü'minin ve selametun ala'l-hâzirin ve elhamdülillahi rabbil alemin İki şey kalbimize bakıldığı için burada dinleyen, koyuda dinleyecek kardeşlerimiz ancak bu kadar konuşabildik birisi Kardeşlerimize yemek hazırladık Kaç olduklarını söylerler Bunlara yemek veremediğimiz bizi Biraz lisanlarımızda sekte yaptı bir İkincisi Nalbaşımız teyife ikide birde baktı Şimdi bitiyor mu bitmiyor mu Bize daha bu da bir tereddüt verdi Bu ikisinin arasında Hangisi de bu kadar konuşabildim Buradan döndüğümüzde teyife azim Kardeşlerimize bir ki saçın inşallah hepsine tek hep tek ayrı ayrı selam eder, ellerinden öper, gözlerinden öper, dualarının bakasını rica ederim. Bir, dişçi babamızın, hocamızın ellerini değil, ayaklarının altını öper, duasının bakasını rica ederim. Canım gibi sevdiğim, 25-30 senedir dostluğumuza küçük halel verir, bilmeyen verilmeyen Tahir hocamızın ellerini ayaklarını öper, yıkar ayaklarını öper, duasının vahhasını onu da rica ederim. İsmini hatırlayamadığım binleri geçen sevgili dostlarımın hepsine ayrı ayrı selam eder, ellerini öper, dualarını diler ve dua ederim Allah cümlemizi imanla öldürsün, rızasını buldursun, sahada açılan küller hürmetine, zikrinle dünen diller hürmetine, rükuda bükülen biller hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen piller hürmetine, hem Kadriye hem Nakşi iki ırmak gibi gelen siller hürmetine, Yavrularını alıp da yalınız koyduğu dururlar hürmetine Bizi imanla öldür ya Rabbi Ozanı buldu ya Rabbi Dilim konuşur da kendimin ne fena olduğunu bilirim Kardeşlerimin yüzü gözü hürmetine imanla öldür Mahşer yerinde rüsvayı alem etme ya Rabbi Rüsvayı alem etme ya Rabbi şu mecliste amin diyen din kardeşlerimizin cümlesinden razı ol ya Rabbi. Salli ve sellem ve barik ala iştaki nurdi yemil, ve l-mursalin, el ve elhamdülillahi rabbil alemin, emme rahmetullahi ve berekatü.